Merhaba, ODTÜ'de Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı iş makinelerinin söktüğü ağaçların yerine 21 Ekim pazartesi günü yapılan fidan dikme eylemi sonrası polis müdahalesi yaşandı. Polisin gaz bombası kullandığı müdahale geç saatlere dek sürdü. ODTÜ'deki yol projesine dair süresi dolmadan 18 Ekim Cuma akşamı ağaçların kesilmesi üzerine ODTÜ rektörlüğü ve ODTÜ'lüler kesimin yasa dışı olduğunu belirten açıklamalar yapmıştı. Rantın yoluna 5000 fidan dikiyoruz. Fidanını, kazmanı, küreğini kap gel sloganıyla çağrı yapılan eyleme birçok kişi ellerinde fidanlarla katıldı. Grubun fidan dikimi sırasında belediyenin iş makineleri yol çalışmasına devam ederken polis zaman zaman müdahale etti. Fidan ekimi sonrasında ise gaz bombalı polis müdahalesi gece geç vakitlere kadar sürdü. Ayrıca belediye ekipleriyle ile öğrenciler arasında tartışma yaşandı ve belediye ekiplerinin öğrencileri tartakladığı iddia edildi. Diğer bir yandan ODTÜ rektörlüğü fidan dikme eylemi düzenlemeye hazırlanıyor. Rektörlükten yapılan açıklamada 24 Ekim Perşembe ve 25 Ekim Cuma günleri belediyenin ağaç kestiği araziye 3 bin fidan dikileceği duyuruldu. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Jean-Morris de 22 Ekim'de Diplomasi Muhabirleri Derneği üyelerinin yaptığı toplantıdaki yol çalışmalarına ilişkin soruyu hükümetin gezi direnişindeki tarihsiz tutumunu kastederek verildi bazılarının ders almadıklarını görmek talihsizlik diye cevapladı. Doğa Derneği nesne tehlike altındaki küçük akbabaların göç hareketlerini anlamak için Hatay ve çevresinde sağ çalışmaları gerçekleştirdi. Uydu vericisi takılan küçük akbabaların göç sırasında Hatay'a ulaştıktan sonra farklı yollar izleyerek güneye inmeyi tercih ettikleri ilk defa bu çalışmayla sağda tespit edildi. Balkanlar ve Anadolu'da Kuluçka'ya yatan küçük akbabalar, her yıl Afrika'ya ülkemiz üzerinden göç ederek gidiyorlar. Küçük akbaba gibi süzülen yırtıcı kuşlar için bu uzun göç yolculuğunda enerjilerini verimli şekilde kullanmalarını sağlayan, sıcak hava termalleri yüzünden boğazlar ve kanallar gibi daralan kara parçaları kritik önem taşıyor. Ülkemizde ise göç rotasında en önemli dar darboğaz Hatay ve çevresi. Nesli tehlike altındaki türün korunması için ülkemizde yapılacak her türlü çalışma, Küresel etkiler doğuracak nitelikte. Bu sebeple Doğa Derneği Bulgaristan ve İngiltere BirdLife ortakları ile birlikte yürüttüğü uluslararası çalışmalar kapsamında türün ülkemizdeki göç yollarını araştırmaya başladı. Diğer yırtıcı türlerin sayımının da gerçekleştirdiği araştırma ile kısa zamanda çok önemli bulgulara ulaşıldı. Yapılan çalışmalar göç rotası üzerindeki Dar darboğazların önemini ortaya koydu. Geniş alanlara yayılan türü izleyecek yeterli kapasite sağlamak oldukça zorken, göç sırasında Dar darboğazlarda sayma yönteminin tercih edilmesiyle kaydedilen 552 küçük akbaba bireyi son 33 yılın Anadolu'da bilinen en yüksek rakamı oldu. Çalışma hakkında açıklama yapan Doğa Derneği Bilim Koordinatörü Süreyya İsfendiyaroğlu, Şöyle diyor, Türkiye nesli tehlike altındaki küçük akbabanın Avrupa popülasyonunun neredeyse yarısını barındırıyor. Yaptığımız bilimsel çalışmaların sonuçları, küçük akbaba türünün korunması için yapacağımız çalışmaları belirleyeceği için kritik önem taşıyor. Son 50 yıl içinde Avrupa'da ve Hindistan'da yaşayan akbabaların yarısından fazlası yok oldu. Yaşadıkları doğal alanların tahrip edilmesi, izinsiz avcılık, zehirlenme ve geleneksel hayvancılık gibi doğa ile uyumlu geleneksel yaşam biçimlerinin terk edilmesi, Bu yok oluşun nedenleri arasında. Brezilya'nın dev petrol sahası ihale edildi. Brezilya'nın en büyük petrol sahasında sondaj haklarını Rio de Janeiro'da düzenlenen ihalede Brezilya Devlet Petrol Şirketi ile onu destekleyen Total Shell ve Çin şirketlerinden oluşan konsorsiyum kazandı. Açık Deniz'deki Libra petrol sahası için düzenlenecek ihale öncesi, 1100 asker ihalenin yapılacağı oteli abluka altına aldı. Güvenlik güçleri çoğu grevde olan petrol işçilerinden oluşan göstericilerle çatıştı. Geçen perşembe günü petrol işçileri ihaleyi protesto etmek için greve gitmiş, yaklaşık 40 petrol platformu ve rafineride çalışmalar durmuştu. Çin, Brezilya, Fransız ve İngiliz, Hollanda şirketlerinden oluşan konsorsiyum 12 milyar var ile varan miktarda petrol çıkarma hakkına sahip olurken, hem çok sıkı koşullar altında çalışacaklar hem de elde ettikleri karın büyük bir kısmını Brezilya hükümetine verecekler. Bazı uzmanlar hükümet tarafından konulan ihale şartlarının çok ağır olduğunu, getirilen sıkı kontrolün BP ve Exxon gibi büyük şirketlerin ihaleye girmekten kaçındığını belirtiyorlar. 2010 yılında keşfedilen Libra petrol sahasının büyük rezervinin Brezilya'nın bilinen rezervlerini iki katına çıkaracağı belirtiliyor. Hükümet Libra'daki petrol üretiminin 10 yıl içinde günde 1.4 milyon varil'e ulaşmasını bekliyor. Libra petrol sahasının tahmini rezervinin 8 ila 12 milyar varil olduğu iddia ediliyor. Bütün bu petrol yakacak iklim değişikliği faciasına hatta iklim değişikliği katliamına hazır olmamız gerekiyor. Çünkü bu kadar petrol yakılması durumunda iklim değişikliği çok daha hızlanacak. Artık bir an önce bizim fosil yakıtlara bağımlı ekonomiden uzaklaşarak Yenilenebilir enerjiye gitmemiz, geçmemiz gerekiyor. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın.